Tevhid ne? İfradullahi Azze ve Celle bima yehtasuh bihi. Allah Azze ve Celle'yi kendisine has olan şeyde birlemek. Peki Allah'ın kendisine has olan şeyler ne? Rububiyet, uluhiyet isim sıfatı. Rubiyet tevhidine ifradullahi bife'lihi veya ifradullahi fi ef'alihi. Allah Azze ve Celle'yi ne? Fiillerinde birlemek. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendisine has fiilleri var. Yağmur yağdırır, rızık verir, öldürür, diriltir, alçaltır, yükseltir. Bunlar Allah'ın Kendisine has fiillerdir. Bunları Allah'ı Allah burada birlemenin ismi Rubbiye tevhidi. Uluhiyet tevhidine ifradullahe bil ibadet. Allah'ı ibadetse birlemek. Tamam. Sadece Allah için namaz kılmak, Allah için oluşturmak, Allah'a namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, yardım istemek, tevekkül etmek, ibadet kodlusunu ona yapmak, ibadet sevgisini ona yapmak vesaire. Tamam. Şimdi bir de üçüncü olarak Tevhidul Esma'ı ve Sifat dediğimiz İsim Sifat Tevhidi Bu da İfradullahi Azze ve Celle BİMA YIKTASSU BİHİ ya, İfradullahi Azze ve Celle İfradullahi Azze ve Celle BİMA VASAFA VESEMMA BİHİ NEFSEHU Fİ KİTABİHİ EV ALA lisan RASULİHİ MIN GAYRI TATİLİN VELA TEKİFİN VE MIN GAYRI e, TEMTHİLİN VELA TAHRIF VESAİRE yani Allah azze ve celle gerek kitabında gerek sünnetinin gayemle kendisini vasıflandırdığı ve isimlendirdiği şeylerle isimlendirmek ve vasıflandırmak bunları Allah'a has kılmak müsemması ile beraber bunları ne yapmak Allah'a has kılmak ta'til ile tahrife tekife ve temsile gitmek Ancak diyoruz ki tevhidül uluhiyede ve tevhidur rububiyede Uluhiyet ve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 tasavvufçular dahi, uluhiyet tevhidinde. Ne manada? Yani bir tasavvufçaya sorsan Allah'tan gayesinde ibadet edilir mi? Yok der. Desen ki e, yeri göğü kim yarattı? Allah'tır Yine Mekkeli müşriklere sorsan rububiyet tevhidini kim yarattı? Şey eğer rububiyet tevhidini sorsan onlara desen yeri göğü kim yarattı? Allah derler. Ama ne uluhiyet tevhidinde sorunları vardı onların? Mekkeli müşriklerin. Ama kıbıl ehlinin, yani Müslümanım diyen fırkaların hangi fırka olursa olsun bu 73 fırkadan hiç kimsenin müşkilatı yok ama ne kastediyorum müşkilattan rubiyet ve uluhiyet tevhidinde müşkilatı yoktan ne kastediyorum yani onlara sorsan rubiyet tevhidini evet Allah hastır derler uluhiyet tevhidini sorsan evet yine Allah hastır derler kıble ehlini yani mesela en basitinden bir tasavvufçaya sorsan rubiyet tevhidini evet rubiyetlik Allah hastır der uluhiyet evet uluhiyetlik Allah hastır der ama mukalefe eder mi eder o ayrı bilmiyorsun Şirk koşar, muluhiyet evinde koşar. Bu ayrı bir mevzu. Ama kabul etme babında, kıble ehlinde bir sorun yoktu. O zaman ikiye ayırıyoruz. Bir, kıble ehliyim diyen iki, İslam'a gir İslam'a girmemiş olan. İslam'a girmemiş olanları ne örnek veriyoruz? Mekkeli müşrikler. Mekkeli müşrikler inanç olarak rububiyet tevhidinde pek bir problemleri yoktu. Her ne kadar bazı noktalarda da varsa genel olarak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 Tamam. Asıl müşkülat olan daha çok kıble arasında isim sıfatlarda bu kurulmuş tarihte. Yani ben Müslüman İs İslam'a müntesibim diyem. Tamam mı? İslam fırkalarının arası daha çok isim sıfat tevlinde ayrılmıştır. Ve nususları ve nasları yani Kur'an ve sünneti muameleye sokma noktasında, inanç edinme noktasında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 Bu böyle yaklaşan adam sana diyor ki Allah arşa muhtaç mı ki üzerinde olsun? Görüyor musun tenakuzu? Çelişkiyi görüyor mu kendi soyuyla? Halbuki o ön mükaddimeyi az önce yaptığı ön mükaddimeyi arşta da yapması gerekirdi. Leysa ke hiç şey un aynı cevap sana. Onun hiçbir benzeri yoktur. Yine aynı şekilde Eylül Sünnet mesela Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir de, dediği zaman hiçbir zaman bu Allah Azze ve Celle'nin cisim olmasını gerektirmez.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 onun cisim olması için bütün parçaları birbirine muhtaç demektir. Anlatabiliyor mı? Eğer bu kast ediliyorsa Allah bu manada cisim olmaktan münezzehtir. O yüzden Kur'an ve sünnetin ispatlamadığı mücmel lafızlar, Kur'an ve sünnetin nefyen veya ispaten zikretmediği, yani ne ispat ederek ne de nefh ederek zikretmediği mücmel lafızlar her zaman tafsile muhtaçtır.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 kendisini parçalarını oluşturduğu, ondan sonra mahlukatların içine hulul eden, karışan bir şeyse, yaratılmış mekanların içinde bulunan bir şeyse, Allah bu manada cisim olmaktan münezzehtir. Tamam. Evet. Şimdi dedi ki, e, bir de şundan da bahsedelim. Dedi ki biz selef akidesini anlatacağız. Peki selef kim? Selef sahabe. Sonra tabiin, tabi tabiin. Tabi.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 tabiri caizse müşebbihelere reddi olarak e, en böyle net ehli sünnetin istihdamı olarak yani kullandığı en net e, reddiyelerdendir. Şimdi müşebbiheler neden tenakuz içindeler kendi içlerinde? Kendi söylemlerin söylemleriyle tenakuza düşmektedirler? Neden? Çünkü müşebbih her ne kadar Allah'ın sıfatları, mahlukatın sıfatlarına benzetiyorlarsa da Allah'ın zatını mahlukatların zatına benzetmiyorlar. Bak şimdi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 Enne sifat Fer'un anizzat Yaz bunu. Enne sifat Enne sifat Fer'un anizzat Fer'un anizzat Sıfatlar Sıfatlar zatın fer'idir. Bak şimdi sıfatlar nedir? Zatın fer'idir. kendisindendir. Hı hı. Mesela sen bir beden olarak bir bütünsün. Senin eline attık el zaten ayağını attık. Başına attık. Kulaklarına attık. Gözüne attık. Yani ne kadar vücudunda sıfatın varsa zaten sıfat organ olarak ne kadar hepsini attık. Kim kalacak ortaya? Hı? Hiçbir şey. Şimdi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 Allah'ın eli kendi elidir şeklinde anlamaz Allah'ın ayetlerini düşündüğü zaman. Allah Kuranda ne buyuruyor? Wa ma qadarullah hake kadrihi. Bak şimdi. Onlar Allah'a hakkıyla değerini veremediler. Wal ardu jami'un kabdetuhu yom al qiyame. Wal samawatu matriyatun biyeminhi. Subhanahu wa taala ama yushikun. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun kabzasındadır. Onun yeminindedir. Allah onların şirk koşuluklarından münezzehtir. Bak şimdi. Başka bir ayette yine. Yeumenat ris-semaa. Katay sicil. Lil kutub kema bada'na awwal halqi nu'iduhu va'dan aleyna inna kunna Yazılı kağıtların bu tomarı var ya. Onları diyor dürer gibi göğü toplar düreriz diyor Allah tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir bir vaad oldu. Biz bunu yaparız diyor Allah. O zaman bu kağıtları durer gibi duracak Allah. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun kapısında. Yani Allah'ın böyle bir eli var. Bu kadar azametli. Tamam mı? Nasıl biz böyle azametli bir varlığı, yani Allah azze ve celle'yi aciz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 Nuayme bin Hammad el-Huzayri diyor ki "Kim Allah'ı bîxalkıhine benzetirse fakat kâfir. Kim Allah'ı mahlukatına benzetirse küfretmiştir. Ve men cahada ma wasafa bihi nefsuhu fekat kâfir. Kim de Allah'ın kendisi nivasf ettiği şeyleri inkar küfür etmiştir. Sonra ne diyor sonunda? Veleyse فيما vasafa Allahu bihi nefsuhu ve lâ rasûluhu teşbîhen." Allah'ın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 Zahirinin dışında bir şey murad etmiştir. Biz diyoruz ki eğer bu sizin söylediğiniz bir şey olsaydı, bu sizin söylediğiniz bir şey olsaydı, Allah zahiri küfür küf küf olan şeylerle bize hitap etmiş. Çünkü bunların zahirin zahirini biz de, zahirini alsak desek ki Allah'ın eli vardır. Bunlar ne diyorlar bizim bu lafımıza küfür. O zaman bunlara göre Allah azze ve celle bize küfürle hitap etmiş. Hı. Ama bu küfürle hitap ettiğin şeyin şeyin zıttını murad etmiş Allah. Bunların bu şeyini görüyor musun? Dalaleti.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 يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ Sapmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Bunlara göre Allah'ın yaptığı bu açıklama küfür. Sapmamanız için Allah bize küfürle Sa sapmamızı istiyor ya Allah. Sapmamanız için Allah bize küfürle hitap ediyor. Ne diyor yine başka ayette <gülüyor> يُرِيدُ اللّٰهِ لُيُبَيِّنُ Allah size açıklama yapmak istiyor. Bize açıklamak isteyen, dini anlatmak isteyen, dini açıklamak isteyen bu Allah zahiri küfür olan lafızlarla, küfür olan ibarelerle bize yöneliyor.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 Ama biz bu nasları anlamak için gayret gösteriyoruz. Aklımızı yoruyoruz, düşünüyoruz vesaire. Ve sonuçta da Hakk'a varıyoruz. Bu cehdimizden dolayı, bu cühdümüzden dolayı ne yapıyoruz? Sevap alıyoruz. Ya subhanallah. Yani sırf Allah bazı kullar cehd edip sevap alsın diye küfür bir lafız küfür cümlelerle bize hitap ediyor. He? Böyle, böyle yani. yani. Görüyor musun delaleti? Yani Allah'a bazı kullar işte ecer alsın diye ben bunlara küfürü bir şey söyleyeyim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 teklife mükellefliğe soktuğun bir şey bu. Kendi üzerine yüklendiğin, kimsenin senden istemediği halde kendi üzerine yüklendiğin büyük. yük. Bundan dolayı sen bu yaptığında necir almazsın. Tamam? Bundan dolayı Nebi Sallallahu Aleyhi mesela bir adam nezlediyor? Adaka diyor. Neden? Güneşte durmaya adaka diyor. Nebi Sallallahu Aleyhi onun gölgeye çıkmasını emrediyor. Ve kendi nefsini azap etmesini yasaklıyor Nebi Sallallahu Aleyhi Bu kadar da var hadis. Allah hatta Allah Kur'an'da ne diyor?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 isim sıfat nasdır hiçbirisi bizim için manası malum değildir. Onlara onlardan birisine dediğin zaman Er-Rahmanu alal arşes teva bel yedahuma rahman arşes teva etmiştir iki eli onun açıktır yeb kavve cuhran bik rabbinin vecih baki kalacaktır. Ne diyorlar Allahu alem. Yani bunların manası ne bizim bilmiyoruz Allahu alem. Veç veç demek. Yani vecih vav jim h harfi bir araya gelmiş bu kadar. İçi boş bir manâ. Mesela ne gibi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 ile Kur'an'ın zıtına ters, şey ruhuna ters. Bundan dolayı Evliyə Temir Rahimullah bunların sözleri, Mufavvida'nın sözleri, İlha dəhlinden daha batıldır. Ve maalesef ve maalesef günümüzde birçok ehli sünnet adı altında dahi insanlar, özellikle bunlar daha çok Arap ülkelerinde var, ehli sünneti Mufavvida ile itaam etmişlerdir. Hatta bunların başında günümüzde yaşayanlar, yaşayan e, e, günümüzdeki selefleri düşmanlık eden bazı yazarlarda da bu var diyorlar ki ehli sünnetin mezhebi ikidir. Ya tatil edeceğim, e, şey ya tevil edeceksin ya da mufavvidalık yapacaksın. Yani içini boşaltacaksın. O yüzden diyorlar ki e, ehli sünnet mufavvidiydi. Çünkü mesela ehli sünnetten birçok lafızlar var mesela Ahmet İbn Hanbel'den ve başkalarından. Emirru hakem et. İşte bu naslar nasıl gelmişse öylece geçiştirin. Ehl-i Sünnet'ten böyle lafız çok. Bak diyorlar, Ehl-i Sünnet bu lafızları kullanmışlar. Demek Ehl-i Sünnet müfavvide. Lafızları geldiği gibi geçtirin e, demişler Ehl-i Sünnet'i. Ve o yüzden ve bugün e, maalesef ve maalesef birçok insan bu hastalığa düşmüş. Ve o onlarca kişi tanıyorum. Gerek Arap ülkesinden gerek Türkiye'den dahi. İlimle iştigal eden dahi onlarca mufavide tanıyorum. Bunlar batıl. Ve ehl-i sünneti mufavide olarak söylüyorlar. Diyorlar ki biz ehl-i sünnetten müfavidalık anlıyoruz. Ehl-i sünnet hiçbir zaman yani mesela ona sorduğun zaman, Türkiye mesela bu adam Yedullah dediğin zaman evet diyor. Yedullah Allah'ın yedi. Eli mi diyoruz. Yok Allah'ın yedi diyorum ben ona. İçi boş ya. Hı -hı. El diyemiyor. Hı -hı. Yed yet demek. İstiva üstü olmak diyorsun Yok istiva istiva. Ney? İşte istiva istiva bilmiyorum. İçi manasını bilmiyorum. İstiva istiva. Hı -hı. Bu. Manası boş. Böyle inanıyorlar. Ehli sünnetin bu lafızlarını yanlış anlıyorlar. Çünkü Ehli sünnet diyor ya şimdi emirruha kema caed. Onlarca selef aleminden geçmişte bu lafız var. Geldiği gibi geçelim bu cümleleri. Şey bu nasları. Peki nafızlar bize neyle geliyor? Manasıyla beraber geliyor değil mi? E tamam. Olduğu geldiği gibi alırsak biz bu lafızları o zaman manasıyla alacağız demek. Bak demek anlayamamış bunlar selef. Çünkü bunlar diyor ki selefin lafızlarına baktığımızda i̇mam Ahmed olsun, diğerleri olsun, bir sürü e, cümlede şu, şu tip cümleler kullanan selef var. Diyorlar ki bunlar, var kaynaklarda bir sürü, çok. Lale kaide kallanın sözü, çok var. Diyorlar ki, emir ruha kemer Bu, isim sıfatlarla alakalı nasları geldiği gibi geçiştiriniz. Onlar bu cümlelerinden ne anlamışlar? İşte geldiği gibi geçiştiriniz. İstiva istiva deyin susun, manası yok. Bu batıl ve bunu selefin mezhebi olarak söylüyorlar. Ebu Hanife, İmam Şafi, Ahmet İbni Hanber, Evzai, Bilmem e, Malik hepsi böyle inanıyordu diyorlar. Mufavvidaydı Ehl-i Sünnet'in. O yüzden günümüzdeki e, yazarlardan bile çok var bunu söyleyen. Ehl-i Sünnet'in mufavvidalıkla itham etmişlerdir ve eterken de bu hak mezhebi olarak söylemişlerdir. Ya biz tevil ederiz, matürde eşari gibi ya da mufavvide oluruz. İkisi de haktır demişler. Bunu söyleyen çok. Mesela bugün bile mesela Ahmet Mahmut diğer bir ismiyle mesela Cübbeli Ahmet Hoca. Mesela İtikad adı altında kitabı var. Diyor ki ehli i Sünnet 3'tür. Matur'da Eşari ve e e Selefi. Kendi kitabında bu. İtikad kitabında yazıyor bu. Selefilere diyor ki ehli Sünnettir. Ama Selefilikten bizim şu an anladığımız gerçek bizim anladığımız Selefilikten bahsetmiyor. Mufavvidayı kastediyor. Çünkü o Selefi Mufavvida zannediyor. Lübbeli diyor ki, acık acık söylüyor mesela, diyor ki, ben bu konuda İsa, e, Ebu Hanife gibi düşünmüyorum. Neden? Çünkü diyor ki Ebu Hanife kalefti, şey Selefti, biz Halefiz. Ama o batıl da deniyoruz, haktır. Ama ben Halef kısmını alıyorum. Çünkü onlar mufavidaydı, manalarını geçiştiriyorlardı. Bir mana yüklemiyorlardı. Biz ise mana yüklüyoruz ama zahirin dışındaki mana yüklüyoruz. O yüzden bugün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 İmam Şafi Selefi Alim diyordun. Şimdi önüne onların bu cümleleri çıktığı zaman bana onları demeyeceksin. Bak bakalım acaba söyledikleri mahallinde mi, yerinde mi? Al sana işgal mesela. Onlarca lafız var. Geldiği gibi geçtirin nastarı. Bunlardan mufavidalık anlamışlar ve bunları halkın önüne koyuyorlar. Bakın Selef mufavvidaydı. Bu batıl. Çünkü neden? Onların o cümlelerinin içine baktığımız zaman mana ispatladıkları belli. Ene ruha kem et, geldiği gibi geçirin. Lafız neyle gelir? İçerdiği manayla beraber gelir. Yani o zaman selef ne demiş oldu? Manasıyla beraber geldiği gibi geçirin. Çünkü bir şey neyle gelir? Bir Arap herhangi bir şeyin için isim koyur, koyar. O isim o manayı içersin diye. Yani Arap sandalye dediği zaman bu sandalyenin içeriği yok mu bir manası? Kapı dediği zaman bu kapının bir manası yok mu? İnsan dediği zaman yok mu bir manası?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 lale kaide vesaire var mevcut bunda kimse mukarefet etmemiz zaten bu İmam Malik'ten sabit olduğu. Ümmette icma var Bir de ehri dahi bunda icma etmiş İmam Malik'ten bu lafız sabit diyor ki emirruha kema şey. E istiva'u ma'lum vel keyfu meçhul İstiva ma'lumdur keyfiyeti meçhuldür bir istiva deriz ma'lum ne demek ma'lum İstiva ma'lum ne demek yani üstü olma manasını dolduruyoruz tamam mı yani mufavide gibi demiyoruz İstiva istiva'dır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 Bunların işte emir ru hakem acaet işte. Bunları geldiği gibi geliştirin. Yet yetti yet diye susarız. Yetin manası yettir. İstiva'nın manası istivadır. Yani ne? İstiva işte elif sin t vav illet harfi vesaire bir araya gelmiş bir kelime oluşturmuş. Manası yok. Numarkay gibi. Numarkay ne demek? Yok işte manası. salladın bir kelime. Aynı bunun gibi işte. Aynı şeye benzer. Benim, cebim, benim numarkayım var. Nedir numarkay? İşte numarkay. Bilmiyoruz mu? Aynı bunun gibi. Ama bunu anlayamamış arkadaş. Anlayamamış. İşte işgal. Sorun. Çok büyük sorun var. Akide'yi fıkh selefin Serif'in lafızlarını fıkh işgalimiz çok. Bunların hepsi hastalık bizim başımıza. Bunlardan arındırmamız lazım. Yani mesela bu arkadaş çok büyük bir sevinçle gelebiliyor ve aynı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 İbadatun maksur işte ibad ibadetun maksude din temdevu bir tekbir tek eee e, e, tekbir ve bitekbir ve teslim anlatır anlatırsan namaz işte tekbirle başlar selamla biter vesaire. sorduğun zaman müfavideye namaz ne? Der ki namaz şey salat ne? Der ki salat namaz demek. Siyam ne? Siyam oruç demek. El hac ne? Der ki hac hac demek.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 5. gruba benziyor ama biraz ince bir fark var. Bunlar da tamamıyla bu isim sıfat maslarından yüz çeviriyorlar. Tamamıyla. Diyor ki hiç bunlarla iştihal etmeyiz. Hiç. Kesinlikle bunları okumayız bile. Yani okusak da öyle sırf diyor işte sevap kazanma adına Kur'an'dan bir parçadır öyle okuyor geçeriz. Yani. Bunların hepsi ehli sünnete muhalif batıldır. Hepsi ehli sünnetin temuhaliftir. Bunların hepsi ehli sünnete muhaliftir. Batıldır. Bu kısa bir ön mukaddimeyde kitaba giriş. İnşallah önümüzdeki hafta artık nazımları şerh ederek devam edeceğiz yolumuza. Rabbim nasip izin iznini. Burada duruyoruz inşallah. Allahu alem. Sallallahu aleyhi